Kurgu, Soner Can. Müzikler, Brian King ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı... ...Efendimiz. Süt Anne ile geçen seneler. Yeni doğan çocukları daha gürbüz büyümeleri ve pürüzsüz bir dil öğrenmeleri için süt anneye verme Mekkelilerin bir adeti haline gelmişti. Çünkü Mekke sıcak ve yorucu bir iklime sahipti. Bir de uzaklarda yaşayan bazı kabileler hem şehir hayatının olumsuzluklarından uzak kalıp kendilerine ait kültürü muhafaza edebiliyor, hem de cahiliyeye ait çirkinliklere bulaşmadan nezih bir hayat yaşıyorlardı. Her yönüyle bunaltan bu atmosferden uzaklaşarak çocukların daha tabii şartlarda büyümesi genel bir alışkanlık haline gelmiş ve adeta Mekke'de bu işinde bir pazarı kurulmuştu. Belli zamanlarda bu pazara gelinir ve yeni doğmuş çocukların ebeveynleriyle burada buluşularak yavruları alınır, yeniden Badiye'ye geri dönülürdü. Bu maksatla Beni Saad yurdundan yola çıkan Haris İbni Abdulluzza ve onun hanımı Halime Binti Abdullah İbni Haris... ...beraberlerindeki on kadınla birlikte Mekke yollarına düşmüşlerdi. Zira uzun zamandır devam ede gelen kıtlık her yanı kavurmuş, elde avuçta bir şey bırakmamıştı. Bu yüzden beraberlerindeki küçük çocuklar açlıktan kıvranıp ağlaşırlarken... Anneleri bunları doyuracak bir yiyecek imkanı bulamıyordu. Kendileri de bir şeyler yiyip içemedikleri için sütleri kurumuş, çocukları teskin edebilecek bir damlaya hasret kalmışlardı. Tek umutları serinleten bir yağmurun yağmasıydı. Bu yüzden yol bir türlü bitmek bilmiyordu. Bir de Halime'nin üzerine bindiği cılız merkeple, ...Haris'in ihtiyar devesi yürümekte zorlanıyor... ...ve bundan dolayı arkadaşlarına yetişemiyorlardı. Mekke'ye ulaştıklarında yol arkadaşları çoktan işlerini bitirmiş... ...ve her biri birer süt yavru alarak dönüş hazırlıklarına bile başlamışlardı. Halime ve Haris de aynı maksatla kapı kapı dolaşmaya başladılar. Süt anneye verilmeyen sadece Abdullah'ın yetimi... Muhammed kalmıştı. Kapıyı her çalan, onun yetim olduğunu öğrenince, hizmetlerine karşılık bir bedel alamayacağı endişesiyle geri dönmüş ve bir başka kapıya yönelmişti. Bilmiyorlardı ki o, herkesin kendisine yöneleceği beklenen şahıstı. Nihayet Halime ve Haris de bu kapıya geldiler ve öncekiler gibi onlar da başka süt yavru buluruz ile ayrıldılar oradan. Ancak bu Sonuç olumsuzdu. Bu kadar yol teptikten sonra... ...eli boş dönmekte olmazdı. Kocası Haris'e dönerek... Süt yavru almadan... ...arkadaşlarımın arasına dönmeyi istemiyorum. Gel... ...o yetimi alalım ve öyle dönelim. Dedi Alime. İstiyorsan öyle yap. Belki de Allah onun vesilesiyle... ...bize bereket ihsan eder. Hayır ve yümün verir. Diye cevapladı Haris. Ve böylelikle... Yeniden Abdulmuttalib'in kapısına geldiler. Yeniden geldiklerini görünce Hazreti Amine talip oldukları çocuğun herhangi bir çocuk olmadığını anlattı önce onlara. Ardından da hamile kaldığı zaman yaşadığı kolaylıklardan, gördüğü rüyadan ve bu rüyayı tevil ettirdiğinde anlatılanlardan bahsetti bir bir. Zira bu sadece Hazreti Amine'nin değil... Kıyamete kadar gelecek insanlığın emanetiydi ve ona göre hassasiyet gösterilmeli, kılına bile zarar getirilmemeliydi. Haris ailesi anne Amine'den çocuğu aldığında içlerinde büyük bir huzur duymuşlardı. halime Saadiye kucağına aldığı yavruyu hemen oracıkta emzirmek istedi. Beklemediği bir sonuçla karşılaşmıştı. Hiç süt olmayan göğüsleri sütle dolup taşmaktaydı. Önce efendiler efendisi, ardından da aylardan beri karnı doymadan uyumak zorunda kalan Halime'nin oğlu Abdullah emdi doyasıya. Her ikisi de uyumuşlardı. Halbuki Abdullah sürekli huzursuzdu ve bir türlü uyumak bilmiyordu. İhtiyar devenin yanına geldiklerinde ...onda da bir hareketin olduğunu müşahede edeceklerdi. Onun da memeleri süt dolmuştu... ...ve o da ayrı bir berekete mazhar olmuştu. Sağıp kendileri değiştiler doyasıya. Mekke'de geçirdikleri o gece... ...hayatlarının en mesut gecesiydi. Ertesi sabah Haris, Halime'ye dönmüş şunları söylüyordu. ''Vallahi şunu iyi bil ki ey Halime... ''Sen ne mübarek bir nesilden süt yavru tercih etmişsin.'' Kocası gibi bu bereketi Halime de fark etmişti. Bunun için ''Allah'a yemin olsun ki ben de öyle umuyorum.'' dedi Harise. Daha sonra da Mekke'deki işleri biten... ve bir süt yavru bulan aile... yurtlarına dönmek için yola koyuldular. Arkadan biricik oğluna şefkatle bakan Hazreti Amine... ''Onu uzun uzun süzecek ardından da başına bir şeyler gelmemesi için, İzzet ve Celal sahibi, Rabbi Rahim'ine emanet edecekti. Müzik Merkebine binen ve Efendiler Efendisi'ni de kucağına alan Halime-i o zayıf ve cılız bineğin birdenbire değiştiğini, ...ve ayrı bir çeviklik kazanarak koşarcasına yürüdüğünü görüyordu. Hatta kendilerinden bir gün önce yola çıkmalarına rağmen... ...Mekke'ye beraber geldiği arkadaşlarına yetişmiş... ...ve dönüşte yaşadıkları gibi bu sefer arkada kalmayacaklarını fiilen de göstermişlerdi. Kendileri yorgun ve bitkin olmalarına rağmen... ...Halime ve Haris'in yol almadaki hızlarına... Ve üstüne üstlük, üzerlerinde yorgunluk emaresi bulunmamasına bakanlar... ...bütün bu gelişmelere bir mana vermeye çalışıyor... ...ama işin içinden çıkamıyorlardı. Çok geçmeden Halime'ye dönecek ve şöyle sesleneceklerdi. Ey Züeyp oğullarının kızı, bu ne hal? Hani sen hep bizim arkamızda kalıp gecikmiyor muydun? Yoksa bu senin gelirken bindiğin merkep değil mi? Kendinden emin olan... ...ve yaptığı işin bereketiyle coşan Halime... ...vallahi de evet. Bu gelirken bindiğim merkebin ta kendisi. ...diye seslenecek ve arkasından da... ...vallahi de ben bugüne kadar gördüğüm bereket yönüyle... ...en hayırlı çocuğu tercih edip almışım. ...diyecekti. Hemen sordular. Yoksa o Abdülmuttalib'in oğlu mu? Evet. Bu işte bir hayır vardı. Ve hayrın peşinde olan Halime ve kocası Haris... Şimdi bu hayra mazhariyet yaşıyorlardı. Ancak bu mazhariyet sadece bunlardan da ibaret değildi. Normal şartlarda kurak ve verimsiz olan topraklarında ayrı bir bereket kendini gösterecek ve koyunları da karınlarını doyurmuş olarak geri gelip bol miktarda süt verecekti. ...hatta diğer sürü sahipleri çobanlarını çağırıp... ...yazıklar olsun size. Sizler de Halime'nin koyunlarının otladığı yerlerde dolaştırsanız... ...ve bizim koyunlarımızın da karnı doymuş olarak gelse... ...aynı şekilde biz de bol süte kavuşsak... ...diye azarlıyorlardı. Artık Halime İsa diye yaşadıkları bereket ve ihsandan dolayı... ...arkadaşlarının kendisine gıpta ve hayranlıkla baktıkları bir kişiydi. Altı aylık dilimlerle Mekke'ye gelinip, ana yurdun ziyaret edilerek geri dönüldüğü iki yıl, böylece gelip geçivermişti. Kainatın efendisi büyüyüp gelişmişti. Artık sütten de kesilmiş ve konuşulan süre dolmuş ayrılık vakti de gelmişti. Gönülleri rıza göstermese de verdikleri bir söz vardı... Ve küçük Muhammed'i alıp annesine teslim etmek için Mekke'ye getirdiler. Bir taraftan da onun öz annesi gibi olan Halime-i yüreği yerinden kopacak gibi sinesi daraldıkça daralıyor... ...ayrılığı düşündükçe vücudundan bir parça koparcasına ıstırap duyuyordu. Kainatın iftihar vesilesi bir müddet daha yanında kalsa ne olurdu? Evet... Aklında şimşekler gibi çakan bu fikir... ...ve baskın duygular altında... ...bir ümit de olsa Amine'ye. Mekke vebasının onu da vurmasından endişe duyuyorum. Ne olur... ...müsaade edin de... ...bu oğulcuğum bir müddet daha bizimle birlikte kalsın. Diye candan bir teklifte bulundu. Öz anne için bu... ...kabullenilmesi zor bir teklifti. Onun için Hazreti Amine... Başlangıçta buna çok sıcak bakmadı. Ancak beri tarafta gerçekten bir salgın vardı ve biricik yavrusunun da bundan etkilenmemesi için bağrına bir taş daha basmayı uygun görüp teklifi istemeyerek de olsa kabul etti. Hep beraber yeniden Sağdoğulları yurduna dönen Haris ailesinde tarifsiz bir neşe hakim olmuştu. Aradan bir müddet daha geçmişti. İnsanlığın efendisi süt kardeşleri ve sağ doğullarının çocuklarıyla birlikte oynuyor, kuzuların yanına gidip onları otlatıyordu. Yine böyle bir gün evin arka taraflarında kuzularla birlikte oynarlarken, süt kardeşi Abdullah nefes nefese koşarak anne Halime'nin yanına geldi. Heyecanla şu Kureyşli kardeşim var ya, ''Onu beyaz elbiseli iki adam aldı ve yere yatırarak karnını yardı. Sonra da üst üste koyarak kapattılar.'' diyordu. Gelenler biri Cibril olmak üzere iki melekten ibaretti ve mesajı bütün insanlığı kucaklayacak olan Allah Resulü'nün kalbini açarak onu zemzemle yıkayacaklardı. Anne babayı ciddi bir endişe kaplamıştı. Koşarak tarif edilen yere geldiler.'' Gerçekten de küçük Muhammed, yüzünün rengi solmuş bir vaziyette ayakta bekliyordu. Yüreği ağzına gelmişti Halime ve Haris'in. Önce anne Halime, ardından da Haris kucaklayıp sinesine sardı ve... ''Oğlum, sana ne oldu oğlum?'' dediler. Beyaz elbiseli iki adam geldi. Birisinin elinde içi kar dolu altından bir tas vardı. Sonra beni alıp yere yatırdılar. Göğsümü açarak kalbimi çıkarıp ikiye ayırdılar. İçinden siyah bir nesne çıkarıp onu attılar. Ve kalbim tertemiz oluncaya kadar buzlu karla yıkadılar. Sonra onlardan birisi diğerine, ''Bunu ümmetinden on kişiyle tart.'' diyordu. On kişiyle beni tarttılar ve ben ağır geldim. Ardından yüz kişiyle tart diye tekrarladı. Yüz kişiyle tartıldım ve yine onlara ağır geldim. Bu sefer de ''Onu ümmetinden bin kişiyle tart'' dedi. Bin kişiyle de tartıldım ve yine ağır geldim. Bunu da görünce adam ''Onu kendi haline bırak. Allah'a yemin olsun ki şayet onu bütün ümmetiyle tartsan ''Yine o hepsine üstün gelir.'' dedi. Karı koca bu gelişmelerden çok endişelenmişlerdi. Eve döner dönmez Haris... ''Ey Halime, bu çocuğun başına bir şeylerin gelmesinden korkuyorum. İstersen sağ salim bunu götürüp ailesine teslim et.'' dedi. Halime de farklı düşünmüyordu Evet belki onun vesilesiyle hiç olmadıkları kadar berekete masar olmuşlardı Ama şimdi iş beklemedikleri bir seyre girmiş Ve tanıyıp görmedikleri birileri onunla ilgilenmeye başlamıştı İşin nereye varacağını kestirme imkanı yoktu En iyisi hiç riske girmeden emaneti sahibine teslim etmekti Bunun için hemen yola koyuldular Kapısını çaldıklarında Amine karşısında gördüğü Halime'ye... ...seni buraya hangi sebep getirmiş ola ki? Daha düne kadar onu götürüp yanımda kalsın diye ısrar eden sen değil miydin? ...diyerek gelişmeler karşısındaki taaccübünü dile getirdi. Evet, bu oğulcuğum sebebiyle çok şeye mazhariyet yaşadım. Ve üzerime düşeni yerine getirmek için çok gayret ettim. Ancak... ''Onunla ilgili bazı korkularım var. Senin de sevineceğini düşünerek onu sana geri getirdim.'' diye cevapladı Halime. Ancak bunlar Amine gibi bir anneyi tatmin edecek cevaplar değildi. Onun için... ''Sana neler oluyor bana bu konuda doğru söyle. Olup bitenleri anlatmadıkça seni bırakacak değilim. Yoksa onun için şeytandan mı korku, endişe duyuyorsun?'' diyerek önünü açmaya çalıştı. ''Evet.'' dedi. Hayır bu imkansız. Diye tepki verdi önce Amine. Vallahi de şeytanın ona bir zararı dokunamaz. Şüphesiz benim oğlumun durumu çok ciddidir. Hem onun haberini ben sana anlatmamış mıydım? Diye de ilave etti. Yine. Evet anlatmıştın. Dedi sessiz calime. Bir kez daha anlatma lüzumu duydu Hazreti Amine. Ona hamile olduğum zaman, bedenimden bir nur çıktığını ve bu nurla Şam beldelerindeki sıra saraylarının aydınlandığını gördüm. Sonra ona hamile olduğumda, hiçbir zaman hamile bir kadının yaşayabileceği zorluklarla karşılaşmadım. Onu doğurduğumda da ellerini yere koymuş, başını da semaya kaldırmıştı. Madem öyle, peki bırak onu ve güvenle beldene geri dön. Böylelikle efendiler efendisinin sağ doğullarındaki hayatı noktalanmış oluyordu.